...biz de öğrencilerimizi... ...her şeyle donanımlı hale getirdi. Birilerine... ...ey insanlar... ...ben size desem ki... ...şu tepenin arkasında, dağın arkasında... ...size... E, ...tehlike arz edecek bir ordu var... ...silahlı bir ordu var desem bana inanır mısınız... ...dediği vakit... ...evet sen yalan söylemezsin... şüphesiz ki inanırız... ...diyecek kıvama gelmişlerdi. Biz de öğrencilerimizi... E, bu şekilde yetiştirelim istiyoruz. Onun için de karakter eğitimi diye bir dersimiz var. Ve bu dersi de bizim camianın karakterine inandığımız, güvendiğimiz insanları buraya davet ediyoruz. Bir karakter vasfını onlara aktarıyorlar. Arkadaşlarımızın bir tanesi hariç diğerleri açık ilahiyat okuyorlar. Bir tanesi de uluslararası ilişkiler mi? Evet. Okuyor. Türkiye'nin değişik ilahiyatları olmakla beraber İspatya ve Konya ağırlıklı burada. Ee, Hüseyin Korkut Bey. E, ben zaman zaman ikiziyle karıştırmakla beraber bir de hasarı var. <gülüyor> aynısı. Da, aynısı, da. ya. Aynısı <gülüyor> Biz bir araya geldiğimizde bütün oluşturuyoruz. Evet. <gülüyor> ee, Şu an ben yarımım yani bizlerin. Yani, Şu anda Önder İmam Hatip e, mezunları derneği duygunuz çoğunu. Evet. Önder e, derneğinin vakıf değilim değil Derne, dernek dernek mezun. Derneği. Genel başkanı demin söylediğim gibi aynı zamanda 40'ı aylık üniversitesinde inşallah öğretim üyesi öğretim üyesi devam ediyor. Kendisine projemizi anlatıp daha önce sağ olsunlar, Aha. kalın üyesiyle teşvik ettiler. Belki biraz usulen karşılamamış şey oldu ama. Büyük estağfurullah benden biraz yaşlılıktan... Ben yani... aşağıda bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Betiren arkadaşı acayip Ama yani karakterine inandığımız diyoruz, biz senden farklı değiliz, senin de bizden farklı olmadığını, yani ya eğer olsun. şeffaf evet. e, bu usta, artık hoş bulursun. Bugün ilim, cehalet e, odaklı, ancak ilim ve cehalet dediğimiz zaman, bir Müslümanın Türkiye şartlarını düşündüğümüz vakit e, çoğumuzun imam bir ortak tarafımızın olması hasebiyle Belki imam hatipleri meseleleri, geçmişi, bugün geleceği, bu ilim cehalet çarşabısında. Nerede duruyor? Yani. Evet, nerede durduyor? İmam hatipleri düşen görevler neler? Belki bunları e, dinleyeceğiz. Bu arada e, soruları da açık haberiniz olsun. E, söz sizin. Sağolun olsun abi. Eksi eksik olmak. sağ sağolun. Birazdan geleceğim. Sağolun. Sağolun. Sağolun. Sağolun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma bat. Ee, değerli kardeşlerim. Merhabalar. Burada böyle güzel bir eğitim ortamında. Böyle pırır kardeşlerimizle beraber bizi kıldığı için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı bu esneseleri kuran, emek eden ve geleceğe taşıma gayretinde olan olanlara da razı olsun. Onlardan razı olsun. Onlara hayırlı zemirler versin, muvaffakiyetler versin. Bize Cenab-ı Can Hakk'ın emirlerini öğreten gerçekten bir insan gibi hakkıyla Cenab-ı Hakk'a kul olma yolunu, alakalı biçimini gösteren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sonsuz salatu selam olsun bak, onun ahlakıyla hepimizi ahlaklandırsın inşallah. Onu hakkıyla tanımayın. Ona tabi olmayı, onu hakkıyla sevmeyin. Geleceğimize, çocuklarımıza da e, sevdirebilmeyi, anlatabilmeyi bize nasip etsin inşallah. Sonsuz şükürler olsun. E, bak bizi seçti, insan kıldı, seçti, Müslüman kıldı, seçti. E, hep beraber kendi rızasına uygun, muvafık meşgale eğitim, öğretim ve alan lütfetti. Yani fak bir yerlerde işte tornacı, tesviyeci, şoför fak alanlarda olabilirdik. Yani maaşiyetimizi, meşguliyetimizi sürdürebildik ama en azından hayatımızın bu kısmına kadar onu anlamayı, onu, onu anlattıklarını emrettikleri anlamayı Önce kendimiz yaşamayı, sonra da bunu anlatmak için bir vasıf kazanma gayretinde bizi kıldık elhamdülillah. Burada olmak gerçekten bir seçilmiş olmak. Yani herhalde sizin aranızda olmak. Sizler bu anlamda gerçekten seçilmiş bir topluluksunuz Cenab-ı Hak şükürler olsun, sonsuz, hamdolsun. Cenab-ı Hak mahcup etmesin, daim muhafaza buyursun nefsimizin, şeytanın. Ve şeytana ve nefsimize destek verecek çevrelerin, kuvvetlerinin, şerrilerin, şerrinden bizi muhafız etsin ve muvaffak kılsın inşallah. İstikameticilerin muvaffak kılsın inşallah. Bu konuda dua ediyoruz. Bugün burada olmakla, bu, bu seçkin toplulukla, genç kardeşlerimiz olmaktan olmakla ne kadar mutlu oldum, ifade faydalanım. şükürler olsun. Ee, ben... Aa, şimdi siz için içindesiniz. Yani ilim, efendim... ilmin önemi... Buna karşılık cehlin ve cehaletin boşluğu, sıkıntısı ve bu çerçevede bizim inandığımız değerlere nasıl bir ölçü koyduğunun farkındasınız. Zaten bunu öğrendiniz, öğreniyorsunuz. Bu çerçevede e, belki birkaç vurgu yaptıktan sonra ben aslında bir ilim gayreti olan <gülüyor> Türkiye'nin işte Osmanlı'nın son 150 yılından sonra, modern Türkiye'nin kuruluşundan sonra bizim içinde bulunduğumuz şartların ortaya çıkardığı, Müslümanların bir arayışı ve arayışına karşılık gelen hatip liseleri, okulları, mezunların bu çerçevede yapılan edilen ve bugünkü tartışma. Yani bugün tam da aslında neyi tartışıyor medya? Biz de bir, kı bir kısmı içindeyiz. Hadi girişte söyledim. Ee, çocuklarımızı nasıl eğiteceğiz? Nasıl ilim sahibi yapacağız? Nasıl meslek sahibi yapacağız? Cehaletleri nasıl kurtaracağız? Ve nereye gidecek tartışması var. Bütün yönleriyle. Bu tartışmanın tarafları ne öneriyorlar? Unutmayın. Ya sonuçta bunu söyleyeyim, ben hatırlatayım. Son dönemlerde e, gerek televizyonlarda, gerek gazetede, e, ulusal uluslararası, arası, yabancı, yerli neyse, bu tartışmalar çerçevesinde bizim kanaatlerimiz. Bizim kanaatlerimizle beraber bu tartışmalara nasıl baktığımız ve bu tartışmalar nereye gideceğini soruyorlar bize. O soruların nasıl cevap verdiğimizi, nerede durduğumuzu da ben size ifade etmek isterim inşallah. Şimdi öyle e, muhteşem e, bir inanca, o inancın beslediği bir medeniyete sahibiz ki Cenab-ı Hakk'a Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Sorusu var. Hemen yanı başında iki günü eş olan ziyandadır vurgusu var. Bir taraftan e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyin ilk şeyi yani ilki, önceliği, öncüsü, efendim, <gülüyor> e, Estağfirullah, ikra, Bismillahirrahmanirrahim halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani ilmi ifade eden, ilmin kapısını ifade eden bir okuma e, faaliyeti, amelesi olan oku emriyle başlayan bir inancın, bir dinin, efendim, bir medeniyetin, bir ahlakın, bir hayatın temsilcileri Şükürler olsun. Bunu siz biliyorsunuz. Buna karşılık da e, e, cehaletin ne kadar ciddi bir boşluk, eksiklik e, ve zarar, ziyan, kayıp olduğunun tam bunun e, mefhumu e, muhalifinden anlıyoruz. Aslında bunu söylesek yeter. Yani ilim ve cehalet anlamında bunu söylesek yeter ve e, sadece bu e, Bizim inanç değerlerimiz İslam Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin hayatı anlamında değil, aslında dünya var olalı, Cenab-ı Hak e, ilim sahibi olanlara öğrenenlere öğrenme yolunda olanlara kuvvet verdiğini, imkan verdiğini, kudret verdiğini, önünü açtığını, inanmadığını bildiğimiz e, Edison'un e, ampulü icadında icadın arkasında bir ilim gayretinin olduğunu ve benzeri, yani bizim medeniyetimize, inancımıza mensup olsun olmasın, öteden beri insanoğlunun ilim gayretine, bilme gayretine, keşfetme gayretine karşılık Cenab-ı Hakk'ın bir imkan açtığını, ona kuvvet verdiğini, kudret verdiğini, önünü açtığını, aslında onun dünya hayatının bir şekilde biçimlenmesine, kolaylaştırılmasına, imarına imkan sağladığını biliyoruz. Bu çerçevede de ilme kim emek etmişse İlmi kim tutmuşsa, hangi insan topluluğu tutmuşsa, aslında onun değer ürettiğinin, burada değeri insana insana hizmet eden imkan anlamında söylüyorum elbette yani bile bir mutlak, cana baktığın rızasına muvafık, uygun bir değer anlamında söylemiyorum, insan hizmeti anlamında, işte tarihten bu tarafa ifade edilen değişik insan topluluklarının tarihin zamanın süreci içerisinde dünyaya efendim kıymet kattıklarını, dünyaya imar ettiklerini, keşfettiklerini ve birtakım takım değerler ort ortaya koyduklarını görüyoruz. Ve kim ilme yüklenmişse, kim ilmi tutmuşsa onun aslında hayatta hayatı belirleyen ekonomide yine tüm bu hayatı çerçeveleyen iktidarda, siyasette güçlü olduğunu görüyoruz. Bir dönem işte e, İslam medeniyetinin e, dünyaya e, ciddi anlamda ışık tuttuğunu, sonra Müslümanların zayıf düşmesi sonrasında ilmi kitabı emeği gayreti e, öyle veya böyle siyasi, sosyal, ekonomik sebeplerden dolayı kaybettiklerinde gücün yani ilimden kaynaklanan gücün başka coğrafyalara ve başka e, topluluklara kaydığını görüyoruz ve bugün. Bugün e, ilmi, teknoloji, icat bir yönüyle kabul ettiğimizde, askeri güç e, ve bütün bu güçler dolayısıyla da insan hayatına biçim veren e, bir çerçeveye sahip olmak açısına düşündüğümüzde, e, daha batıda coğrafya olarak, daha batıda bir temerküz bulduğunu, güç bulduğunu söyleyebiliriz. Bu elbette üretilen bu işte bilginin efendim e, bilgi teknolojilerinin mutlak anlamda insanlık hayrına faydasına ve cana baktın e, dünyayı ve insanı var kılmasının gereğine matur e, bir çerçevede olup olmadı ayrı bir tartışma konusu. E, burada Estağfurullah ve anlayıslıl insan illa maşaah ayet kerimesinden Karşılık bulduğunu, insana ancak çalıştığı vardır. İnsan bir kıymet, ve kuvvet sahibiyse her anlamda bu bunun bir mücadelesi, bir gayreti, bir çabası sonrasında onların dedir. Bu hem dünya için hem elbette ukba için. İlim ve cehalet değerlendirmesiyle kısaca bunları söylemiş olayım ben. Daha çok bu çerçevede bizim Osmanlı'nın son döneminden başlayarak Modern Cumhuriyet'in kuruluşuna ve sonra bugüne kadar taşınan süreçte bizim toplumsal yapımızda e, bilgi ilim faaliyetlerini ifade eden e, gelişmelere kısaca ifade etmek isterim. Burgu yapmak isterim. Sonra da oradan bugünkü tartışmalara, biraz da bizim bulunduğumuz yere yani imam hatip liseleri, işte mezunları, mensupları... Önder'in çalışmaları açısından ve bugünkü tartışmalar açısından neredeyiz'i biraz bağlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir, bir yani bir yarım saat devam edelim. Ondan sonra e, daha çok soru-cevap karşılıklı e, şimdi ona interaktif diyorlar. Karşılıklı daha zenginleşe, bizim boşluk bıraktığımız yerleri ve sizin zihninizde takılan yerleri cevaplamış oluruz. E, 1700'lerden itibaren e, Osmanlı. E, ekonomik olarak, askeri olarak ve buna bağlı alanlarla geri düşmeye başlayınca Batı'nın gelişmesine karşılık e, kendini modernize etmek ve e, değişen dünyada gücünü muhafaza etmek için bir takım e, toplumsal, ekonomik, siyasi dönüşümler, askeri dönüşümler içinde ola geldi. 1700'lerin ortalarından itibaren ve 1800'lerde daha da hızlanarak bu hem askeri alanda hem ekonomik alanda, hem e, eğitim-öğretim alanında e, ne oluyor Batı'da, ne yapıyorlar? Ki bunlar nispeten bir üstünlük sağlamaya başladılar. İşte ta e, 18. yücünün ortalarına kadar aslında Osmanlı devlet olarak Batı hiç ciddiye almıyor. Onlara elçi bile göndermiyor. Batı bir güç ifade etmeye başlayınca tanımak, görmek için o günün batı, başkentleri diyebileceğimiz Berlin'e, Roma'ya efendim, Paris'e, Viyana'ya elçiler göndermeye çalışıyor. Ve batıyı anlamaya çalışıyor. Osmanlı, sefirleri aracılığıyla elçiler aracılığıyla anlamaya çalışıyor. Bu anlama gayretleri, elbette siyasilerin efendim, Osmanlı bürokrasisinin bir takım gayretleri, çabaları çok da derinlemesine girmeyeceğim ben. Bir alan da eğitim. Ağırlıklı olarak medrese iken Osmanlı'nın son döneminde bir medrese, mektep ikilemini görüyoruz Osmanlı'da. Medrese, mektep. Medrese bizim geleneksel eğitim kurumlarımız. Mektep. Biraz daha o, o Osmanlı'nın modernleşmesini ifade eden ve batıyı okuma ve o gelişmere kavuşma, aşma gayretini ifade eden bir yapılanma. Bu ikili yapı Osmanlı'nın dağılması işte Kurtuluş Savaşı 1920'ler sonrası kurulan modern Cumhuriyete taşınıyor bir şekilde. Modern Cumhuriyet 1920'lerde Kurtuluş Savaşı ile beraber Oluşan ilk mecliste aslında bütün Osmanlı Bakiyesideki renkleri, zenginlikleri hem toplumsal hem siyasi zenginlikleri ifade eden topyekün aslında bir mücadeleyle işte Anadolu topraklarına sıkışan bu coğrafya üzerinde yeni bir irade, yeni bir gayret, yeni bir varoluş mücadelesi. Sonra arkasından ikinci meclis. İkinci mecliste birazcık o mücadele ve yeni bir devlet e, kurma, yeni bir irade oluşturmanın rengi değişiyor. Osmanlı sonrası e, yeni bir modern cumhuriyet kuruluyor. Modern cumhuriyetin belirginleşmesiyle ki onlar bir takım devrimler, inkılap kanunları, düzenlemeler, 1930'lara kadar tevhid, tedrisat... Tekke ve zaviyelerin kaldırılması... ...efendim... E, ...efendim... ...hilafetin kaldırılması... E, ...şapka kanunu... ...ves. Yani hem... ...toplumsal yapıyı... E, ...batıllaştırma gayreti hem de... ...modern cumhuriyetin... ...hangi temeller ve kurgular üzerine... ...kurulacağını ifade eden... E, ...anlayışın ortaya çıkması... ...1930'lara kadar aşağı yukarı... ...şekilleni. 1930'lardan sonra işte... laiklik vesaire ve işte o Cumhuriyet'in temel esasları dediğimiz çerçevelerin kurulması. Burada ben bu çerçevenin içerisinde daha çok eğitimi ifade etmek istiyorum. 1930'lara kadar arkadaşlar İmumatip mektepleri, kursları o mektep vurgusu içerisinde var. Osmanlı'nın son döneminde Rüşdiye, İdadiye efendim, orta öğretim sisteminde Sıbyan mektepleri üniversite anlamında da Darülfünün 1930'lara kadar var ama 1930'lara kadar bu e, e, yeni siyasi organizasyonun nasıl bir toplumsal yapı temellendirmek istediği ve ne tarafa döndüğünü yüzünü ifade eden bütün o dönüşümler, o kanunlar, işte harf değişimi, e, bahsettiğim az önce bütün o e, düzenlemeler aslında bir e, toplumu ne tarafa götürülmek istendiğinin ifadesi ve evet. 1930'lara geldiğinde aslında Türkiye'nin eğitim anlayışının, organizasyonunun dini referanslardan, işte medrese anlayışından daha çok e, modern anlamda e, bir yapılanmaya yöneldiğini ve kendisini materyalist, pozitivist temellere dayandırdığını görüyoruz. Bu çerçevede 1930'a geldiğinde imam hatip kursu, mektebi, Darülfün'ün içerisinde bulunan İlahiyat Fakültesi'nde ortadan kalktığını görüyoruz. 1930'da 1950 arasında bütün devlet mekanizması içerisinde ve resmi hiçbir dini eğitim öğretim imkanı yok. Darülfün'ün bünyesinde olan İlahiyat Fakültesi de kapatılıyor. Ee, gerek e, Kur'an-ı Kerim eğitimini içeren, gerekse imam hatip kursu, mektebi tarzında olan, bütün e, dini referanslara ve anlayışa dayanan bütün eğitim kurumları tamamen tasfiye ediliyor. E, yer yer talep yok gerekçesi. Bugün nasıl işte e, şeyden sonra, 97'den sonra 28 şubat süreci bir takım gerekçelerle ihtiyaç yok, gerek yok anlayışı. Gerekse o bahsettiğim toplumsal e, mühendislik çerçevesinde modern e, cumhuriyet, modern ulus devletin üzerine oturmak istediği bir toplumsal yapı oluşturma gayreti çerçevesinde 30'lara gelindiğinde aslında bizim anladığımız ve bugün aradığımız, bir şekilde aslında kopmayan ve köklerimizi yakaladığımız ve bugün bir şekilde yaşartmaya ve şekillendirmeye çalıştığımız o kökler tamamen kurutulma çerçevesinde. 1930'a geldiğinde hiçbir resmi ortamda, ne ilkokul seviyesinde, ne ortaokul, lise seviyesinde, ne de üniversite seviyesinde resmi din eğitimi, öğretimi ve bu alanı besleyecek hiçbir şey yok. Ta 1947-48'lere gelindiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi, tek parti o zaman biliyorsunuz, yani il başkanları, aynı zamanda vali, aynı zamanda il başkanı tamamen bir tek parti var ve tek partinin şekillendirdiği renk bir bir işte siyasi hayat var. İşte ona bağlı bir toplumsal hayat var ve bu çerçevede Osmanlı'dan gelen, bütün işte yine toplumsal rengimizde olan İslami değerleri yansıtan, faaliyetler, kaynaklar, hareketlerin tamamı da baskı altında yasak. E, tam bir işte o tam bir e, despot organistik bir yönetim var ve bütün Osmanlıdan e, sarkan bütün izler de e, bu çerçevede şey e, hem resmen fiilen yok hem de bir şekilde e, korunmaya ve gelişmeye çalışan o e, şey de. Yasak, kontrol altında, baskı altında ve bir müthiş bir şey var. Ee, yasaklama ve yok etme gayreti var. 1947-48 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde gündem olmaya başlıyor. Yani e, işte cenaze kıldıracak insan yok. Çok temel e, dini efendim e, ritüelleri e, ve e, toplumun taleplerini karşılayacak kimse yok. Toplumun bir tepkisi var, takibi var. Yasağa rağmen işte benim dedem Molla Şah'ın, 1900 işte eee ultime 35'lerde 40'larda bugünün 75 80 85 yaşında olan büyüklerimiz o kuşağ. Bizim köyümüz Varkahbi abi, e, Ispiri'nin en şeyde Anzer bir tarafta biz bir taraftayız. E, İkizdere Anzer Karadeniz dağları diyelim o e, işte Kopt, o Karadeniz dağlar grubunun bir şeyinde şu hangi gitsek gece vakti dersiniz ki burada da insan yaşıyor mu? ya? Bundan yıldızlar geldik. Yani bundan sonra şey o kadar yüksek, sarp yerle Köyün bir girişinde, bir jandarma çıkışında, şey bir bekçi çıkışında, bir bekçi, ahırlarda normal ortamlarda değil Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışıyorlar. Yani yasak ve baskı bu kadar ağır. Ta işte o işte 23, 24, 25'lerden başlayan o dönüşüm. 1930'lar, 30'lar boyu işte laiklik vesaire falan, bütün o yeni anlayışın şekillenmesi sürecinde böyle bir şey var. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun tabii bütün şeye rağmen yani tüm kurumlardaki yasa ve baskı da takipe rağmen o kökler kurumadılar. İşte o 47-48'den itibaren sızlanmalar, şikayetler yani CHP'nin kendi içinde de takım insaf sahibi insanlar, toplumsal talebi, baskıyı ve sıkıntı gören insanların ne olacak? Kongreler dile getirmeleri, İşte 46'dan sonra Demokrat Parti'nin kurulması ve 1950'de iktidar olması ve 1951'de, bugünkü anlamda İmam Hatip okullarının kurulması. Ee, yani o aşağı yukarı, işte Osmanlı'nın e, modernleşme süreci diyelim ve talepleri. Orada üç temel akım var biliyorsunuz. Muhakkak değerlendirdiniz, okudunuz. İşte İslamcılık akım var, Türkçülük akımı var, bir de Batıcı akım var. Aslında işte yeni Türkiye Cumhuriyeti oluşurken İslamcıların arka plana düştüğü, birinci mecliste bir nispeten bir temsilin olduğu ama sonrasında gelişmelerin tamamen Türkiye'nin yüzünü İslam medeniyetinden koparıp bir batı, batı medeniyetine döndüğü ve ona göre bir yapılanmanın, toplumsal e, yapılanmanın olduğu ve bütün bu sürecin de bu gayretlerle e, geldiğini görüyoruz 1950'ye kadar. 1951'lerde Demokrat Parti'nin sahiplenmesi ki e, İmam Hatip kuruluşunda emek eden e, Milliyetin bakanı merhum Tevfik İleri, Müslüman bir adam. Şeyden, 60 ihtilalinden sonra da e, hapiste namaz kıldığı için Horlanan, eziyet çeken, efendim aşağılanan bir insan. Şu an biz çocuklarıyla tanışıyoruz. Görüşüyoruz. Ankara'daki muhatip bisesinin adı da Tevfik İleri muhatip bisesi. 60 itilavinden sonra hapisteki rahatsızlığı dolayısıyla da 40 küsur yaşında vefat etmiş bir adam. Yani hapisteki rahatsızlığı dolayısıyla vefat etmiş bir insan. O kop kopmayan damarlar. Yani Osmanlı'dan ...son döneminden o dönüşüm... ...işte Cumhuriyet'in ilk gibileri ...dönüşüm vesaire... Falan. ...ama yasaklara, baskılara... ...ve çok ciddi anlamda... ...kök kesmelere rağmen... ...kopmayan damar... nispeten bir siyasi... ...genişlik... ...dünya konjonktüründe sağladığı bir genişlikte... ...ve... ...hamiyet sahibi insanların... ...o kökleri tutan insanların da... ...gayretleri, çabası, baskısı dolayısıyla... ...devletin aslında... Ya hiç olmazsa bu dini hizmetleri sürdürecek derecede sadece işte imam, hatip, cenaze yıkayan ve asgari dini hizmetleri yapacak derecede insan yetişsin. Öngörüsüyle. Ama bu işe sahip çıkan insanların bundan daha fazla beklentisi de ki başında işte merhum Caheddin Ökten Hoca geliyor ona destek veren insanlar var. İşte şimdi devlette, devlet mekanizmasında olanlar var. Ve kendi çevresinde destek olan insanlar var. Bu okullar hem ee, işte bahsettiğim Osmanlı'nın son dönemindeki o ikili yapı, medrese, mektep onun cumhuriyeti nasıl taşındığı ve sonrasındaki o e, medresenin ihmal edilip yani e, bütün eğitimin arka planının pozitivist, materyalist bir anlayışa yaslanması yani vahiden ve bizim temel kaynaklarımızdan beslenmeyen e, laiklik ve layıksizmi de ifade eden tamamen akla dünyaya, insanın aklına, insanın aklını biçimlendirdiği değerlere ve böyle bir mantığa yaslanan bir eğitim algısı ee, aslında hala e, Türkiye'de Kur'an kurslarını, imam hatip liselerini, ilahiyat fakültelerini yok saysak sadece ilkokul dörtten itibaren işte lise son sınıfa kadar da din, kültür, ahlak bilgisi dersine bir kültür dersi sayarsak coğrafya gibi, tarih gibi bir hala aslında Türkiye'deki eğitimin yaslandığı anlayış Ateist bir anlayış, materyalist bir anlayış, pozitivist bir anlayış. Yani vahiyye, bizim değerlerimize, bizim medeniyet değerlerimize e, e, referansta bulunmayan, ondan ayıklanmış, ondan ayrı duran, ondan kopuk duran bir şey. Geçenlerde bir e, kızımız, gazeteci, e, siz diyorsunuz ki, bütün e, kim neye inanıyorsa, seçmeyi de olsa inancı öğretilsin bu sistemde. İşte ateistler ne yapacak diyor. E dedim ki zaten ateist bir ...eğitim uygulanmaktadır. Yani şu anki eğitimin bir dini... ...bir vahiy referansı, hangi bir dini anlayışa yaslanan... ...oradan bir referans alan, güç alan bir şey yok ki. Dolayısıyla aslında verilen eğitim tam da ona göre... ...onun rahatsız olması bir şey talep etmesine gerek yok. Asıklı bilgi, yani din evet. hakkında bilgi. O kadar, o kadar. Yani din kültürü bir ahlak bilgisi... ...şu an zorunlu olan din kültürü ahlak bilgisi dersinde arkadaşlar... ...böyle anlıyoruz. Ama fiili durum ne? Yani gerçekten hamiyet terver, gayretli. Ya bu çocuklar bir daha hayatları boyunca hasbel kader böyle bir şeyle karşılaşmayacaklar. İş olmazsa şey olsun. Yani temel İslami e, davranışları, efendim uygulamaları, işte sureleri huk, e, efendim e, duaları öğrensinler. Aslında biraz son dönemlerde müfredat o tarafa dönüştürüldü. Yoksa vaktiyle müfredat bunu içermiyordu ve bugünkü ...din, kültür, ahlak, bilgisi dersinin... ...zorunlu olup olmaması ile ilgili tartışma da... ...ta işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...vesaitten boyutuyla da... ...işte bu... ...aslında bu müfredat bunu öngörmüyor ama... ...böyle uygulanıyor. Ki biliyoruz biz Avrupa Birliği üye... ...Macaristan gibi ülkelerde... ...din, kültür, ahlak, bilgisi dersi zorunlu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...öngördüğü de zorunluluğun olmaması değil. Müfredatın bütün inançları... Işte, ya ...bütün inançları, yorumları... ...içerecek şekilde olsun... ...ya da sadece bir inancı dayatmasın... ...bu bir kültür dersi olsun gibi değerlendirmesi var. 1951'den itibaren aslında... E, ...merhum Cahettin Ökten hocamız başta olmak üzere... E, ...onun yaslandığı... E, ...işte o... E, ...medrese diyelim... Yani ...bizim kaynaklarımıza, referanslarımıza... ...dayalı anlayıştan yetişmiş insanların... ...işte kopmayan, kurumayan... ...o köklerden de beslenen insanların da desteğiyle... ...aslında bu kadar aradan sonra... ...yani net 30... E, ...50 diyelim... 20'lerden 20 sonra da geçiş karmaşa kabul dersek, yani bir 30-40 yıl, hatta Osmanlı'nın son döneminden itibaren yani ağırlıklı olarak eğitim anlayışının batıya yöneldiğini ve mektep algısının da o yönelişi ifade ettiğini düşünürsek uzun süre o ikili yapı bir dönem tam tek bir medreseyi ihmal eden ve tamamen o matalist anlayışı yaslanan bir eğitim algısının ilk defa 50'lerden itibaren imam hatip liseleriyle ilgili aslında hem diyelim, mektebi hem medreseyi ifade eden ya hem modern ilimleri, fenli ilimleri ifade hem de temel İslam ilimleri de içine alacak şekilde bir model olarak ortaya çıkıyor 1951'de. Kavga şu, diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Türkçe harfleriyle okutulacak bu en fazla bir kurs niteliğinde olacak. Yani sadece özellikle e, tam toplumun talebi ve ihtiyacını karşılayacak imam ve hatip yani bu kurslardan cenaze yıkıyacak, e, ezan okuyacak, namaz kıldıracak. Bu kadar. Bir kurs niteliğinde ön açılıyor ama e, başta Cahettin Ök'ten merhum olmak üzere hayır, eğer e, bu okullar ee, bir e, insan yetiştirecekse bunlar e, orta kısmı olmalı, lise kısmı olmalı, burada Farsça okutulmalı, burada Kur'an-ı Kerim asli e, diliyle okutulmalı, Arapça okutulmalı, işte astronomi okutulmalı ve aynı zamanda fizik, kimya, matematik, bioloji bunlar da okutulmalı. Adam akıllı bir şey kavga. Bir taraftan gidiyor Diyanet'teki e, kimselere e, bu, bu projede, bu program, bu müfredatta muhakkak fizik, kimya, biyoloji olmalı. Onlar buna direniyorlar. Bir taraftan talim terbiyeye gidiyor. Diyor ki, bunun için de muhakkak işte Kur'an-ı Kerim asli harfleriyle okutulmalı. İşte Farsça olmalı, Arapça olmalı falan diye. E, merhum tevfikilerinin elbette Adnan Menderes'in de siyaseten desteğiyle e, o okullar 7 yıl, yani 4 yıl sonra da 7 yıl olarak açılıyor ve o gün bugün de aslında bir ile devletin ön açması ve projelendirmesiyle, bir taraftan da toplumun ve milletin, Müslüman milletin sahiplenmesini bugüne kadar geldi ve işte hala bir tartışma konusu olarak duruyor. Bugün de aslında 4 artı 4 artı 4 meselesinin özünde İmam Hatip Liseleri ve Kur'an-ı Kerim kursları, yani o cumhuriyetle beraber e, vahyi ihmal eden, pozitivist, materyalist veya ateist bir arka plana yaslanan bir eğitim, mi? Yoksa buna, buna bir gedik açan, buna bir gedik açan, e, bir şekliyle e, şey de olsa, palyatif de olsa aslında, tam bir e, karşılık bulmasa da, tam olarak eğitim sistemimizde bir yere yaslanmasa da, biçimlenmese de bu alan genişleyecek mi bunun kavgası? Çünkü başta ben söyledim, işte yabancı bir gazeteci bize şunu soruyor, Reuters'ın Türkiye editörü diyor ki, Tamam, toplumsal talep diyorsunuz yani. İşte siyasetten bir talep var ve bu okulların açılması gerekiyor diyorsunuz. Bu talep daha da keskinleştiği zaman, yani İmam Hatip Liseleri bu talebi tatmin etmediği zaman, işte Pakistan'da, Afganistan'da olduğu gibi bir medrese eğitimi talep ettiğinde de siyaset bu talebe evet diyecek mi? Veya bu talep nerede duracak diye soruyor bize. Ya bu, bu dönüşüm bu toplumsal bir taraftan bu, elbette eğitimde bu talep, bu, bu talebin beslediği toplumsal gelişim nerede duracak diye soru soruyor, merak ediyor. Başkaları da şunu merak ediyor. İmam Hatip Liseleri ve Kur'an-ı Kerim kursları, yani o Cumhuriyet'in öngördüğü, arka plana yaslanan, eğitimin dışına çıkan ve orada bir gedik açan ve elbette bir toplumsal talebi karşılayan e, bu eğitim iklimi ortamı, belli bir zaman sonra Türkiye'de genel eğitimi ikame edecek mi, onun yerini alacak mı, almazsa iki farklı yapı yetişiyor, iki farklı iklimde iki insan tipi toplum tipi yetişiyor, bunlar ne zaman çatışacaklar, çatışırsa ne olacak, bu Türkiye faydalı mı değil mi? Ya temel Sorular, bugünkü tartışmanın özündeki temel sorular bunlar. Bunları tetikleyen bir şey daha var. Sanırım bu o Rutgers'ın e, muhabirinde ya da ikinci e, şey, düşünceli başbakanın... E, dinler gençlik bir... vurgusunu. Vurgusu, vurgusu, sanırım bunu önemli ödü tetikledi. Kesinlikle, sanırım, de. kesinlikle. Yani e, e, şu açık. E, 97-28 e, Şubat sürecinde alınan kararların arkasında ta aslında 80'li yıllardan itibaren ki 90'lı yıllarda daha belirgin bir şekilde milli Eğitim Şuralarında onu besleyen Tesev, ve benzeri çevrelerde az önce bahsettiğim ayrım yani Mimli e, nasıl bir e, yer buldular bu işte e, nasıl işte eğitim Türkiye'de modern e, Cumhuriyet'te eğitim algısında yaslanıyor Mimli nereden Dolayısıyla bu böyle büyürse, toplum böyle talep etmeye devam ederse, bunlar böyle mezun vermeye devam ederlerse bu toplumsal yapı şöyle bir siyasi yapıyı besleyecek. Ne zaman bu? 92-93'lerde. 2000'li yıllardan sonra da bu gelişim imatip beslediği toplumsal zemin şöyle bir siyasi yapılanmayı besleyecek ve şunlar ortaya çıkacak. Adeta biraz bugünleri ya biz tartışabiliriz. Yani işte AK Parti'nin geldiği nokta, durduğu yer, e, siyasi algısı, projeksiyonu e, yaptığı yapamadığı ayrı bir şey. Yani tamamen onu e, onu savunduğum ve e, işte onlar bundan korkuyorlardı, bu oldu. Ayrı bir şey. Yani bugünkü manzarayı ayrıca tartışırız ama onların gördüğü buydu. Yani daha muhafazakar e, ve daha efendim e, ve işte dindar onların yine ifadesiyle. ...daha bu alanı besleyen ve bu alana imkan açacak bir gelişime e, destek verecek. Bu arada ne dilip edilip, özellikle inovatif mezunlar, hukuk fakültelerini, siyasal bilgiler fakültelerini ve toplumda... ...ve e, gerek siyasi, e, sosyal alanda, sivil toplumda e, irade beyan edecek, inisiyatif alacak e, bir okullara yöneliyor bunlar. Eğitime yöneliyorlar, siyasalara yöneliyorlar, yöneliyor. muhakkak sınırlanmalı. Algısıyla yapıldığı kesin. 97 Şubat, bunu herkes ifade ediyor. İşte 97'ye kadar da, işte 51'den isterseniz oraya kadar da arayı kapatalım. 51, 58'de ilk mezunları bugün önder olan, o gün Neumatip mezunları derneği, İstanbul Neumatip mezunları derneği derneğini kuruyorlar. İçinde ilk mezunlarımızdan eski İstanbul müftüsü Selahattin Kaya. Şimdilerde yine eski İstanbul vaizlerinden ve Adalet Partisi milletvekillerinden İhsan Toksar'ı. Nedim Urhan Aleyhisselam ve Selayet Fakültesi Öğretim Bu büyüklerimiz ilk mezunları, İslam İmam Hatip Okulu'nun kuruyorlar. İlk mücadeleleri, e, biz mezun olduk, nereye gideceğiz, ne olacak belli değil. Yani o kurulduğunda da, yani bunlar resmi bir sertifik alacaklar mı, dinam alacaklar mı, İmam Hatip atanacaklar mı, üniversite okuyabilecekler mi, ne olacak hiçbir şey belli değil. Yani bir taraftan bu toplumsal talep ve baskıya karşı İmam Hatip Okulları açılıyor, bir taraftan da Demokrat Parti'nin içinde ki hemen tevfiklerden sonra e, işin başına gelen arkasındaki Milli Eğitim Bakanı okulların önünü tıkayan sınırlayan ve kapatılmaya mahkum edilen bir algıyla e, e, şu an isim hakkında değil Bakan hemen tevfiklerden sonra ki yine belli çevrelerin baskısı dolayısıyla tevfikleri e, alınıyor e, ve yerine başkası getiriliyor şeye rağmen yani adnan e, medrese menderese başbakan'a rağmen öyle bir şey var direniş var yani. Demokrat Parti içinde de direniş var. Bayağı belli çevrelerden direniş var. Bir ciddi zorluklar. İlk mezunların kurduğu dernek de bu ne olacak bu okullar? Yani biz yüksek yükseköğretime gidebilecek miyiz? Biz görev alabilecek miyiz bu yana? belki ben yeter <gülüyor> anlattınız bilmiyorum ben çokca merak ettiğim şey Cenep'le eee açılmasında önderlik ediyor doğru. E, düşünceleri de salon tipi bir değil. Salon hukuk edin Elbette yani resmi e, çerçevene. Kırınma noktası neresi? Yani belki ona bugün hocalar atabiliyor, ona göre mühür idareciler atabiliyor. Kırınma noktası nerede? Yani İmam Hakkı onların Prankestein'i e, oldu. Prankestein'i e, üreten insanı da e, tıp açısından üretti ama sonra... Şeye dönüştü, öldürme makinesi Hı -hı. dönüştü şey olarak benzetiyorum yani niyet ve sonuç farklılaşması açısından yoksa yani, mimarlıklar tabii böyle bir niyet değil yani CHP'nin savunucu bir Müslüman salonu, bir din hatta iyi yerde kırıldı toplumu taleplerini yemeye başladı evet. kırılma noktası neresi şimdi şey dediniz CHP aç ya ben evet. bir şey parantez anekdot belki bir zenginlik olur biz bu anayasa yapım sürecine katkı sağlamak için bir rapor hazırladık. ...din ve vicdan özgürlüğü açısından... ...biz bizim açımızdan... ...ne öneriyoruz, ne talep ediyoruz. Anayasanın ruhundan tutun... ...başlangıç maddelerinden, özellikle layıklık... ...din-devlet ilişkisi, dini eğitim... Efendim, ...din ve vicdan özgürlüğü, kılık kıyafet... ...gemin, vicdani red, ...özellikle bu başlıkları içeren... ...bütün meclisteki ve meclis dışındaki... ...parti başkanlarına ziyaret ettik, şeye de gittik... ...Kılıçdaroğlu'nda gittik. Çok hızlı... Bir ...şekilde bize cevap verdiler... Gittiğimizde e, bizi daha hoş geldiniz dedi bir heyetle içeri girdik CHP genel merkezinde daha oturmadan e, bize 1929-30 yılında ematip mektebi mezununun ibamasını eli etti. Ematipleri biz kurduk yani e, belki abinin şeyi onu deme. Oradan da birkaç hafta grup toplantlarında karş karşılıklı mevzu oldu. Nur Serder ve arkadaşı kat sayı meselesine danıştay mevzini itiraz edince. Başbakan dedi ki ya hem temsilcilerini kabul ediyorsun imatik temsilcilerini hem de kalkıp önlerini kesmek için itiraz ediyorsunuz. O da dedi ki bir sonraki hafta hayır biz tamam doğrudur imatikleri geldi biz ziyaret ettiler hatta biz onlara ilk mezunlarından şey yaptık yani 29 mezunu bir duba hediye ettik imatikleri biz kurduk ve biz işte önemsiyoruz yani kaç böyle polemik de oldu. Oradaki vurgu biz imatik düşmanı değiliz bizim atikleri önemsiyoruz biz din'e karşı değiliz, biz kan karşı değiliz. Böyle bir mesela bizim ziyaretimizi öyle bir sahiplenmiş oldular. İşte bahsettiğim aslında Cumhuriyetin ilk dönemlerinde mektep kurs tarzında var. Fakat o yeni devletin oluşturmak istediği toplum tipine de uymadığı için yine öğrenci yok, memleketten horlama, küçümseme falan okullar kapanıyor. Engelleniyor, kapanıyor. İlahiyat Fakültesi de bu çerçevede Darulşunun 1930'lardan sonra şeye dönüşü, İslam Üniversitesi'ne dönüşürken de şey de yok. İlahiyat Fakültesi de yok. Ta ne zaman arkadaşlar 48-49'da şeyde Ankara iler fakültesinde açılıyor Yeniden iler ee, CHP bu talebi yine o öngörülen toplumsal yapı içerisinde bir ihtiyaç hatta yeni bir bir parantez içine Şerif Mardin'in bir mülakatını okumuştum ee, belki abi diyor ki modern cumhuriyet aslında temel ritüelleri yasaklamadığı için hac gibi bayram gibi Oruç gibi vesaire filan yasaklamadığı için veya yasaklayamadığı için yeniden e, o benim bahsettiğim o yeşeren yani kopmayan hani normalde aslında kesilen yani gerçekten 1930-1950'ler arasında tamamen kesilmiş yani. Kurumsal yapılanma içerisinde hem eğitim olarak hem temsil ve ifade olarak hiçbir yerde yok. Buna rağmen damarlar şey buldu yani zemin buldu ve 1950'ler sonrasında biraz dünyanın konjöktürü, Türkiye'nin yeniden yapılanması vesaire filan Müslümanların gayreti ve işte o Hangi damarlar geldiğini biliyorsunuz. Yani başta zaman Said Nursi olmak üzere, işte merhum Mehmet Akif, yani Osmanlı sonrasına sarkan İslami değerleri temsil eden, mücadele eden bir şekilde aslında Cumhuriyet'in de yer yer kullandığı, istiklal maaşında olduğu gibi, istiklal savaşçı sürecinde olduğu gibi vesaire. işte Sonrası işte Necip Fazıl'lar, daha önce efendim, yine o dönem okuduğunuz, bildiğiniz yani, 1940'lar, 50'ler sonrasına taşınan o mücadeleler. Yani Süleyman Hümmet'ün hazretleri, tasavvufi gelenekler, ve düz zaman hazretlerinin çabaları, mücadeleleri ve sonrasında 50'ler, 60'lardan sonra siyasetin de sahiplenmesi ve gerek fikri, gerek e, siyasi, gerek toplumsal olarak beslenen bir geliş var. E, tam böyle bir, bir, bir, bir e, duran bir tarih yok ama abi orada. Özellikle merhum Cihayettin Ökten Hoca'nın bu meseleye sahip çıkması ve bir e, önemli bir proje olarak önermesi, süresi, müfredatın mu muhtevası ve aslında İmam Hatip okullarının bir şekliyle o köklerden kopmayan insanların, hocaların bu nesle sahip çıkması diyebiliriz. Bir süreç. Cahayettin Ektin Hoca var, Nurettin Topçu var, e, merhum e, Bayram Hoca var. Ve o dönem yani e, Osmanlı e, kaynaklarından beslenmiş ve medreselerinden beslenmiş insanların varlığı ve bunların merhum Ceyhettin Ökten Hoca'nın o İslam'ın İmam Hatip Lisesi'nde bu köklerle buluşturma gayreti ve bir şekilde bunun e, yasaklanmış, sınırlanmış, efendim yerin altına indirmiş olsa da bir takım geleneklerle buluşmuş olması. Mesela deyip Gayrettin Karaman Hoca... E, Medrese geleneğinden sonra şeye geliyorum. İmam Hatip Lisesi'ne geliyor. İmam Hatip Okulu'na geliyorum. Yani koca bir adam. Diyelim ki 17-18 yaşında bir insan. 18-19 yaşlarında bir insan. Arapçası var. Medrese ilmi var. Bilkim var. İmam Hatip Okulu onu besleyen. Onu eğitim ortamına taşıyan ve sonrasında da akademik çalışmalarına öncülük yapacak bir formasyonu ona besliyor, sağlıyor. İlk İstanbul'u Fatih'te, Fethiye'de Şöyle diyeyim, e, 1951'de ilk İstanbul Üniversitesi. Hemen arkasından da bir yedi yerde daha, bu Konya, Karaman, Maraş. Yanılmıyorsam Kütahya. E, 7-8 nokta, belki Adana. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde 51'de ki hemen o, o yıllarda Limayıma Cemiyetinin kuruluşu var ve Limayıma Cemiyetinin e, aslında burada. Yani bu dönüşümde de ciddi emeği var sahiplenmesinde. Yani bu kurulan okulun... ...binasının yeniden yapılmasında, öğrencilerinin sahiplenmesinde ki ben... ...hemen arkasından e, Abdübaki abi, eğer arkadaşlar okumadıysa bizim bu... ...verimsiz sohbetimizden sonra... ...bir e, Celal Hoca diye bir kitap çıktı. E, bir doktor... ...Sakarya İl Kültür Müdürü bir arkadaşımız yazdı. Onu biz temin edelim bakalım, arkadaşlara gönderelim. Arkasından biz merhum Cehattin Ekten Hoca bir neslin arkasındaki meçhul kahraman 1950-60 arasını anlatan nasıl geldi, ne olduğunu anlatan bir, çok güzel bir iki saatlik belgeselimiz var. Pekiştir, işte, yani benim eksik geldi, yarım yamalak gibi atlıyor bu tamamlar ve öyle bir tümler diye hızlı şey, Dolayısıyla yani belki bu çerçevede arkadaşlarımız fırsat olursa, Cehattin Ekten Hoca ile de yani bu süreci ne o şey ve o dönüşümü yani o kırklardan bu tarafa dönüşü nasıl oldu yani niye o damar bunu sormak çok da faydalı olur inşallah yani daha da farklı uçup kaçalım mola verelim ne zaman bitsin Allah olsun. bağlı programımız varsa biz süratle toparlayabiliriz abi. Öyle şey mi? yapalım. Yok. Zaten ben da bitireyim ben şey hemen. hemen. Yani belki birkaç da bu son tartışmalar bir şey söyleyeyim. Ee... Özür diliyorum. Siz bir şey yapmadın. Ee, bir gün biz çocuklarımızla, arkadaşlarımızla e, önderi ziyaret edilir Memnun oluruz. Çok mutlu oluruz. İnşallah. Şey. Yani, Savuk günü ya e, hafta sonu cumartesi günü bir gün biz, biz seviyem, bir sene ikramda bulmalı. Öğle yemeği. Kitaplarımızı alır olur. Olur, inşallah. <gülüyor> kitaplarımızı <gülüyor> hazırlayalım o zaman inşallah. Kisaf projeyi söyleyeyim gelince. Şeyi Gezmediysek, Gülahane içindeki o e, e, İslam Tarihi Dilim Müzesi'ni gezdiniz mi? Gezmediyseniz, gezenler belki, gezmeyen arkadaşlar açısından oranın genel sekreteri de bizim yönetim kuruluyoruz. Biz, Partisi eden arkadaşımız. Bugün orası gezilir. Gezdikten sonra biz yemek yeriz, çay içeriz, sohbet ederiz. Çok güzel olur, memnun oluruz çok. Yani şimdi bundan sonra bahar, bizim geldiniz mi abi, biliyorsunuz bahçesi çok güzel bir şeymiş bahçemiz güzel işler olmuş değil, değil mi evet evet Allah razı olsun ben katılamamıştım bahçı bitişememiştim yani orada abi mesela dışarıdan bakanlara göre asıl temel kırılma 80lerden sonra diyorlar ki Türkiye'de 80 ihtilallerinden sonra özellikle Amerikanın da destek ve telkiniyle. Siyaset besledi ve imam hatipler aslında kitleselleşmeye ve büyümeye ve e, Türkiye'deki eğitimi ikame edecek pozisyona gelmiyor. O zaman başladılar. O zaman da şeyi kaçtı. Mesela Rafet Ballı diye solcu bir sosyalist bir yazar. Adam akıllı bir iki saat boğuştuk. Diyor ki 80'den sonra imam hatiplerin akademik başarısı düştü. İmam bilinci düştü. Mesleki formasyon yeterli düştü. Hala siz bu, bunu model olarak öneriyorsunuz. Yani niye öneriyorsunuz? Haksızlık ediyorsunuz falan diye. Biz dedik, hayır düşmedi. yani elbette zorluklarımız var ama Türkiye 80'den sonra toplumsal olarak dışarı açılma, iletişim teknolojisi, dünya birleşme vesaireyle biz de bu toplum içindeyiz. Varsa bir zayıflama toplumla beraber ama to imam hatiplere gelen e, öğrencilerin geldiği toplum kesimleri, on onların beklentileri, ve geldikleri ve mezun oldukları süre içindeki aldıkları anlamda başarılı okullar gerek... E, e, sosyalleşme, gerek e, toplumsal dönüşüm, gerekse aldıkları e, altyapı, temsil vs. başarılı okullardır. Akademik olarak da başarılıdır. Elbette idare anlamında değil ama birinci temsili ikram, daha iyi olacak diye itiraz ettik. 80'den sonra bir kırılmadan dışarıdan bakanlar bahsediyorlar. Benim e, Naci Zahane kanatim tip liseleri ellerden Cahettin Ök'ten ve onun etrafını saran, Osmanlı'dan e, bir o kökleri de tutan ...ve bizim medeniyet değerlerimizi e, kavuşturan, birleştiren bir eğitim algısıyla... ...süratle şey buldu, karşılık buldu. Varysa fark etmedi aslında şey, ilk dönemler belki kapatma gayretleri var. Sürekli zaten, yani imam hatip okulları, liseleri var olduğundan beri... ...bugünkü tartışma aynen var. Hiç, dün daha fazla var. Yani dün daha, daha ağır bir horlama, daha ağır bir engelleme var... O belgeseli izlediğimizde Celalcio kitabı okuduğunuzda daha da göreceksiniz onu. Bir şey sorayım miyim? Buyurun abi. Ya belki sizin kurguladığınız şeyin zorlu yok mu ama İmam Hatip demek şimdi bir okul formatından ziyade bir e, zihniyet formatı İmam Hatip'i bir okul. E sadece okul. E, elbette. De. Yani karşı taraf eleştiriyor ya. Hı -hı. E, şey yapmak lazım, ifade etmek lazım. İmam Hatip... Ee, sadece bir okul formatı değil. Ee, diyelim. Neumatik bir iklim aynı zamanda. Evet. Ya, onun için yani karşı taraf değerlendirirken ya kardeşim farklı bir iklim var burada. Yani işte modern cumhuriyetin öngörmediği ve onun eğitim öngörüsünün eğitim öngörüsüne yaslanmayan bir iklim var. Çünkü ben mesela neumatik evdeyim? Şöyle e, belki de şeyin geri tepmesi o kuruluş maksadının çok ötesinde başka bir noktaya gelmesin. Arka planda bu da var. Mesela her türlü hoca vardı. Hepsi kendi inanışını, kendi ideolojisini anlatır, enjekte şey eder de. En edelim, evet yani. Fakat öyle bir yapı oluşmuştuk. Biz, bizden önceki abileri taklit ediyoruz. Yani abilerimizin, bizim üzerimizdeki etkisi, hocalarımızın e, anlattıklarıyla örtüştüğü zaman bir anlam kazanıyor. Tek başına bir şey ifade evet. etmiyor. Eğer öyle olmuş olsa ben de, okulmuş maksadına ungun bir okul haline verildi. Çünkü oraya e, e, kurgulanmış, arkadan çevrilmiş öğretmenler gönderiliyor muhtemelen. Onlar da ona göre anlatacağız. Bir öğrenci yetişecek. Hı -hı. Nitekim o öğretmenler, o belgeselde de var, ta o günden itibaren, Nihalatip okul yani buraya niye geldiniz? Önü yok, arkası yok, sertifika alıp almayacağınız belli değil. Bir öğretmen mesela, ben işte gideceğim şimdi, kızlarla işte gezmeye çıkacağım. Falan. Bu ne zaman? 1903'de işte şey... 56-55 yani, 54-53, 56, o yıllar genç bir öğretmen şey yapıyor, gençleri hovardalığa e, yönlendiriyor. Yani, ne işiniz var? Gidin, şey, bırakın, bir an önce çıkın, kurtulun bu çemberden şeklinde. Ona rağmen belki o damarın, bahsettiğim o kökün sahiplenmesi, işte etrafında yemeğime cemiyeti ve arkasından gelen o gelenek. Yani o iklim adeta bütün o zehirli şeyleri, zehirli telkinleri ve eğitimleri şey yapıyordu. ...dönüştürüyordu ve koruyordu diyelim ki. Orada bir gittim. Bugün de öyle. 97'den sonra aslında... ...28 Şubat sürecinin yaptığı şey... ...okulların önünü ve arkasını... ...tırpanlayarak sınırdı o hükmü... ...şey yapmak, e, bozmaktı. Büyük oranda da şey oldular yani... ...başarılı oldular. Kılık kıyafetle ilgili nitelik öğretmenler... ...abiler, oradaki çalışmalar... ...onu besleyen gönüllü takım... ...organizasyonlar, vakıf, dernek, halkalar... ...bütün onları... E, şey ...hırpalayınca... İmumatip okulu bir, işte sadece bir okul ve çok da diğer okullardan farklı olmayan bu fetret döneminde bir şey çıktı ortaya. Ve maalesef bunu biz henüz bu hırpalanmayı fark etmiyoruz. İlerine nasıl yansıyacak bu? Yani üniversitelerde, meslek hayatında vesaire falan. Yani bu imumatip mesleğinin burada kesilmiş olması, bu 15 yıllık ara bizim gelecekteki şeyimize, yürüyüşümüze, hayatımıza olumsuz ciddi anlamda yansıyacak. Yani ve yansıyor. 15 yıl üniversitede imumatipler olmadılar. Raston ortamları çok şey yaptı, koptu, bizden uzaklaştı ve orada yani belli cemiyet, cemaatler bile insanlarını taşıyacak öncülük edecek gençlerden yoksun hale geldiler ve imamatiplere tekrar 4-5 yıldır yönelmeye başladılar. Bu çerçevede ben böylece yani işte 90'lara kadar, 1973'lere kadar imamatiplere direkt şeye giremiyorlar. Üniversiteye giremiyorlar. Tayyip Bey ifade etti ya. Biz gittik bir lise bitirdik sonra üniversite olduk. 73'lerden sonra önce Erzurum Atatürk Üniversitesi sonra sonra derken e, 1973-74-75'te milletin temel kanunda bir değişiklik. Hatta yok. Daha şeyde 80'den sonra. Yani 73'lerden sonra okullar PDP'yi önünü açmaya başlıyorlar. Erzurum başta olmak üzere. E, 69'da 69 70te Yüksek İsa Mensiçleri kuruyor. Onlar da tabii İmumatik neslini besleyen ve dönüp onların da İmumatikleri beslediği önemli bir damar oluyor Yüksek İsa Mensiçleri. Derken 82'de Yüksek İsa Mensiçleri İlahi fakültelerine dönüşüyorlar ve bugün işte sayılarını biliyorsunuz. 80'den sonra 1739 sayılı eğitim Temel Kanunu İmumatik Liselerini hem lise olarak hem yüksek öğrenime hem de mesleğe eğitime hazırlık yapan okullardır. Bugünkü halini tam olarak tanımlayan da aslında bir zenginlik olan. Yani meslek kısısı değil imunatip liseleri. Düz de değil. ikisinin arasında bir yerde. Hem bütün düz lisede alınan dersleri alıyor. Hem de ek meslek dersleri alıyor. Dolayısıyla üniversite başarısı da yüksek oluyor diğer meslek kiselerine göre. İşte 90'lı yıllardan itibaren başta bahsettiğim değerlendirmeler ve 96-97'de katsayı başarı başörtüsü, 8 yıllık kesim teyzin, ciddi anlamda hem imunatip liselerinin daralması hem de İslami sayabileceğimiz ve Müslümanların sahipleneceği ve bizim değerlerimizin neşriyle bulacağı bütün ortamlar daraltılıyor, yasaklanıyor. Vakıflar üzerinde ve tür tedisatlar yapan. Diyelim ki böyle bir eğitim müessesesi ve organizasyonu 28 Şubat sürecinin en sıkı zor zamanlarında çok sınırlı ve çok içe kapalı olabilirdi. Bu kadar rahat, özgür vesaire olamazdı yani ve buna benzer çalışmalı olamazdı yani. Çok ciddi baskılar ve takipler, işte mahkemeler, DGM'ler işte Milli Gençlik Vakfı, Önder ve benzeri bütün birçok kurulum Ensar Vakfı falan, ciddi şube kapatmaları falan ciddi bir zor bir dönem. İşte 2002'den beri de bu meselelerin düzeltilmesiyle ilgili çabalar, parti kapatma girişimleri, bir takım yol aramalar, açık öğretimde, şuydu, katsayı meselesiydi, danıştaydı, boğuşmacalar falan filan. Şimdi geldiğimiz noktada Alubaki abinin ifade ettiği gibi hem tam başbakanın dindar nesil vurgusu tam o günlerde bizim önder olarak e, Sayın Başbakan'ı e, ziyaret etmemiz, arkasından e, hemen gündeme gelen 44 artı 4 meselesi, bütün bu şeyi, tartışmayı diyelim yani 1920'lerden bu tarafa gelen o ne nerede duruyor tartışması yeniden alevlendirmiş vaziyette. Bir taraftan kimileri eğer reform olacaksa, kardeşim TV Tedisat kaldırılmalı ki TV Tedisat özellikle dini eğitim öğretimi devletin tekerine ve kontrolüne bağlayan Hiçbir özel alanda buna eğitim ve ortamı ve imkanı açmayan bir ugrama, tevhid tedisat işte o bahsettiğim o 20'lerdeki kanunlardan bir tanesi o geçiş üzerindeki kanunlardan bir tanesi. Kaldırılsın da kim ne istiyorsa öresin. Kimileri kardeşim acele etmeyin, durun, siz imatiplerin önünü açacağız diye tartışılmayan, konuşulmayan özellikle CHP, TÜSİAD ve Belli Çevreler mevzuyla olgunlaşmadan ciddi ağırlıklar, zorluklar getirecek bir sistemi getirmeyin. Durun. Mesela din eğitimi ise bunu konuşalım. Mesela en son CHP, nurs e. Acele etmeyin. Din eğitimi talebi ise bunu konuşalım. Seçme olarak koyalım. MHP, işte Kur'an-ı Kerim dersini peygamberimizin hayatını bütün liselere efendim seçme olarak koyalım gibi. Bizim dönerimiz din kültürü alak bilgisi dersi zorunlu olmaya devam etsin. Okul öncesinden yani anaokulundan orta öğretim sonuna kadar isteğe bağlı, seçmeli. Sadece İslam dini anlamı değil. İşte kuzeyimizde Caferililer, güneyimizde Nusayiriler. Veya Alevi yorumu neyse yani. Gerçekten Alevi. Ben böyle inanıyorum kardeşim. Kaynaklarım da bu diyorsa. Buyursun çocuklarına öresin. Devletin yasaklayıp baskı kurmasından ve tek tip bir e, resmi ideoloji dayatmasındansa bundan vazgeçelim. Özgür bırakalım. Özel imkanlar olsun. Eğitimin her alanında devletin belirlediği müfredat ve denetleme çalışan gerçekten özel olacak eğitim imkanları açılsın yani. Şu eğitim karşılık bursun mesela. Şuradaki çalışma desin ki, kardeşim tamam ne yapıyorsun? Ben bileyim. Benden bana, bana ne ihtiyaç mı? Benden ne istiyorsun? Direktör? Ben sana ne sağlayayım? Ne istiyorsun benden? detay ki sen şu çerçeveyi açma. Şöyle eğitim yap. Öneriyoruz bunu. Belki yeni yapılacak anayasa ve düzenleme bu anlamda bir imkan açabilir. Açarsa ve bu genişlikte bir toplumsal sözleşme ifade eden bir anayasa yapılırsa belki Türkiye daha rahatlayacak, daha büyüyecek, daha zenginleşecek. İnşallah dolayısıyla yani e, hani ilim ve cehalet sürecinde özellikle din eğitimi öğretimi çerçevesinde Türkiye'nin ta 18. yüzyıl ortalarından başlayıp bugüne kadar gelen Osmanlı'nın son döneminde ikili yapıya dönüşen medrese-mektep bir taraftan işte medrese İslami kaynaklara referanslara dayanırken bir taraftan da Osmanlı'da eğitimi modernleştiren ve Cumhuriyetin ilk yıllarında tamamen işte modern ulus devlet çerçevesinde e, dini referanslardan, vahiden arındırarak e, Materyalist, pozitivist, yani aklı merkez alan, vahiy reddeden ve dini referansları refededen bir eğitim e, politikası, mantaritesi e, bugüne kadar geldi ve 1950'lerden sonra da özellikle kuran Kerim kursları, yomotipistleri bunun içinde bir şey. O, onlar açısından bir ur diyelim. Yani bir e, garip bir durum. E, informal bir durum, biçimsiz bir durum. Yani işte kenardan dolaşmak, başka bir şekilde ifade etmek ...tarzında duruyor. Ee, böylece bir özetlemiş olalım diyelim ve... Bu ...sorular varsa da hızlıca arkadaşlarımızın değerlendirmeleri. Ee, 4 artı 4 artı 4 ne ...diye sorarsa arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> Yok maalesef. Yani ilk teklif aslında bizim ziyaretimiz, bizim önerimiz de aslında... ...bütün partileri ziyaretlerimizde de... ...bizim aslında kat sayı, başörtüsü, kesintisiz eğitim, karma eğitimi... ...gündeme getirdik bütün ziyaretlerimiz. En son daha uzun bir süre yayılan bir talebimiz de vardı. Ee, Kaç taraf uygun görünce gittik, ziyaret ettik. Sayın Başbakan'ı ziyaret ettik. Orada da gündeme geldi. Aslında ilk teklif biliyorsunuz, birinci dörtten sonra açık öğretimde bir içeren bir şeydi. Sonra gürültü patıltı git geldiler vesaire. Falan. Zannediyorum, e, Doğu Güney Doğu'da ilk 4'ten sonra açık öğretim imkanı olursa, erken yaşta çocuklar e, terör örgütüne e, katılacakları, buna daha imkan açacak, kaygısı da birazcık bu şeye, Katkı sağladı, geri katkı sağladı. İkinci dörtten sonra açık öğretim, bugün olduğu gibi yani lise zaten, ortaokuldan sonra lise imkanı var. Açık öğretim biliyorsunuz. Fakat orada, Milli Eğitim Komisyonu'nun ve hükümet kanadının değerlendirmesi, biz, geçen e, Eğitim Bakanı da ifade etmiş, diyorum sınırlı da olsa, özel bir izinle, uygulamayla, hafızlık eğitimi gibi, çok özel, işte spor, sporcu, sanatçı, bilmem ne, yani dedim ki, Yıldızlar'da milli sporcu bir çocuk okulun yarısından fazla devam etmiyor zaten. Özel okullar bunu bir propaganda olarak kullanıyor, bir reklam olarak kullanıyorlar. Devlet okullarında da işte ne yapalım? Bu çocuk başarılı sporcu. Bunun devansızlığını görmüyorlar. İşte yapalım, yapalım, yapalım. İzledim ne yapalım? Çocuk fiilenin devam etmiyor aslında. Buna benzer istisnai bir takım başarıları ve yaygın eğitim içerecek şekilde yüzde bir yarım bir şekilde açık öğretimi öngörecekler gibi gözüküyor. Veya ikinci dördün birinci yev evanslar için hazırlık sınıfı olacak. Belki orada hafızlık için bir ne, devamsızlık hakkı vesaire bir bir mola uygulamaya çalışacaklar. Biz de baskı yapıyoruz yani. Takip ediyoruz yani. Kopmuş değiliz. Diyoruz ki hafızlık müessesesi Türkiye için çok önemli. İlk 4'ten sonra açık öğretimin kuşatmış olması daha zengin, daha esnek, daha çeşitli olur. Gelin bunu dayatmayın. Karşı tarafın pompaladığı bir şey. İşte kızlar eve kapanacak. Kızlar erkenler evlenecek. Zorunlu eğitim devam ediyor. Bir, ikincisi Evlenme yaşı resmen 18'den önce bir her halde yasa dışına çıkacak çıkacak yapacaksa yapacak. Bir şey daha diyoruz. Diyoruz ki eğer çok kızların eğitime katılmasını istiyorsanız bu kadar timsah gözyaşı dökmeyin. Ee, önce geçmişteki Zoom'nizin hesabını verin. Yani bütün eğitim sürecinden geçmiş, gelmiş, tıp fakültesini, hukuk fakültesini, siyasal fakültesini dayanmış başörtülü kızlara yaptığınız Zoom'un hesabını verin. Ve dönün bütün eğitim öğretim hayatını da başörtüsünü serbest bırakın. ...kızlar okula katılsın göreceksiniz. Daha fazla kız öğrenci özellikle Doğu'da, o da eğitim ortamına katılacak. İmumatik liseleri bu anlamda ciddi bir ortam olmuştur. Çocukların eğitime katılmaları, üniversite olmaları, buralara taşınması ile ilgili diyoruz. 4 ay sonra açık olmaktan geçecek. İmumatiklerin alt kısmı olacak mı? Olacak. Orada üçlü bir yapı var şu an. Yani tam birer Ölent ile tam netleşmiş değil. Bir, bir, önceden olduğu gibi ilkokullar ve ortaokullar geri geliyor. İlkokulu bu. Ortaokulu iki modül olarak düşünün. Bu modüller ya ilkokul, ortaokul beraber olacaklar. Bakanın işte söylediği, biz gayet edeceğiz, binaları ayıracağız ama birdenbire tamamıyla bunu ayırmak mümkün olmayacağı için. Bir, iki. Ya bağımsız ortaokullar olacak. Beldelerde, bir takım işte Kırsal'da, Anadolu'da, şehirde neyse. Bağımsız ortaokullar olacak. Ortaokul. Rami ortaokulu Önceden vardı mesela işte. Taosanpaşa ortaokulu. Bir de İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi gibi okulların Alt modül olarak. Yani lisenin o üçüncü, dördün altı olan ortaokulda olacak. Kafalar karışık birazcık. Yani şunu söyleyenler de var. Ortaokullar bağımsız modül olsun. Çocuklar burada ders seçsinler. Eman tıp gidecek çocuklar. Arapça Kur'an-ı Kerimler neyi seçsinler? Meslek sesine gidecekler. Bunlar de kız mesleğe gidenler. şunu çok bir karmaşa var tabii. Çok geniş bir yer parçası. Seç seçme dersi olacak. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki, ya ileride Galatasaray'da okuyacak çocuk da Ortaokulda Kur'an-ı Kerim ve din de seçebilmiş olsun. Robert'e gidebilecek veya falan özel fen lisesine ne, ne, ne, ne, nereye gidecek? Dolayısıyla bu ortaokullara sadece gelip imamatibin modülü yapmayalım. Daha fazla kesin bu ortaokullardan tanışarak şeye gitsin yani. İmamatib modülü dar bir alan yani. Buraya girdi mi girdi çocuk. Girmeyenler dışarıda olmasın. Bunu zenginleştirelim. Gibi tartışmalar var. Bir taraftan da belki abinin işaret ettiği iklim meselesi Şöyle düşünün. Şimdi diyelim ki e, bir kompleksin içerisinde her program var. İmumatik var, bilmem ne var, bilen. Çok programın hisseden içinde işte gibi. Kılık kıyafetle ilgili, giriş çıkışla ilgili, iklimle ilgili, mescitle ilgili, namazla ilgili ciddi bir şey olacak. Light ve gevşek bir ortam. Bu ortam. Burada bir e, imumatik iklimi oluşturmak ve çocuklara dolayısıyla bir kimlik oluşturmak. kaç karşı tarafın kaygısı, korkusu bu. Mümkün olacak mı? Nasıl olacak? Çocuk başını ötecek mi, ötmeyecek mi? İlla örtün, dayatalım, biz aman koruyalım değil elbette. Yani bu muhakkak iradeyle olmalı, bu eğitimle olmalı. Çocuk bunu severek yapmalı, isterek yapmalı. Bunu yapabilmeliyiz, başarabilmeliyiz ama böyle bir tartışma var. Ee, büyük ihtimalle imam hatiplerin lise kısmının ortaokul modülü olacak. Biz de onu arzuluyoruz. Niye kardeşim? Niye, kardeşim? Rol tarihindeki diyor ki niye bugüne kadar yapmadı, bugün yapıyor. ne değişti diyor. Bir, hani, bir, şey, bir, bir, şey Abi, bir, niye direnmiyorlar değil mi? Niye ileri geri yapıyorlar? Biz de tabii ona çok üzülüyoruz. Yani karşı taraf diyor ki bu hazırlıksız, kafalar karışık çalışılmamış falan diyor. Diyeyim, CHP tüsyatı. Komisyon da ileri doğru, ileri geri gidip geldikçe aslında ona İmkan sunuyor. Aslında epey bir emek. Çok hazırlık, hazırlıksız bir şekilde sunuldu. Haksız değiller. Yani şurada konuşuldu mesela. 1 artı, 4 artı, 4 artı, 4 artı. E Kardeşim şurada bu çıktı. Şuradan sonra seferber et bir ekibi. Ne yapacaksan yapama git sor. Herkese sor. TÜSİAD'a sor, şuna sor, buna sor. Herkesin görüşünü al. Kaç ay geçti aradan? Şuradan bu tarafa. 6 ay geçti, 8 ay geçti neyse. İşte şuralarda birden birdenbire olup bitmiyor. Önce illerde, sonra bölgelerde, sonra e, şeye genel kurul'a geliyor. üç gün dört gün herkes konuşuyor, tartışıyor, ciddi bir yemek yani, az bir yemek değil. Fakat sonuç biçimi hallece, çarçabuk ve sıkıntılı. Öteden beri de yapamadı diyelim, yapmadı diyelim de yapamadı diyelim. Her teşebbüsünde bir takım şeyler çıktı. Mesela hep biz zorladık yani, dedik ki mesela 2003'te, 2004'te mesela bir açık lise kapısı açsın kardeşlerim. Yani tiplerin tam katsayı kaldırmıyorsunuz, Şimdi ne ne Hiç olmazsa açık liseden gitsin çocuklar. Ek derslerle mezun olsunlar, kassa taşımadan girsinler. Danıştay kapattı, Bilmem ne yaptılar? Ve AK Parti'yi kapatma davasında, Tam AK Parti'yi savunmak açısından söylemiyorum. Yani katıldığımız yönler var, eleştirdiğimiz şeyler var, konuşabiliriz. Ayrıca onu oturup tartışırız. AK Parti'yi kapatma davasının en dosyasındaki, efendim, girizgahındaki, gerekçelerindeki en çok kullanılan iki kelime var. Bir imam hatip, bir de başörtüsü meselesi var. Yani sorarsak diyecekler kardeşim mücadele ettik ama ne zorluklardan geçtik biz yeni imkan bulduk işte itibar bulduk vesaire yani denebilecek işte anayasa meselesi herkese O ayrı bir siyasi tartışma tabii. Bugün de mesela çok net değil yani işte. Biraz zikredelim ki başbakan dik durmasa yukarıda yani çok yüksek perdeden bu iş yapacak kardeşim ne olursa olsun demese aşağıda şey kayıyor yani komisyon biraz zorlayınca tarafa kayıyor biraz bir tarafa kayıyor. İşte biz bastırmasak işte toplum talep etmesi vesaire falan, hala belirgin net bir şey yok. Onun için hep meselelerimize sahip Şimdi, çıkmamız lazım diyoruz. Öyle enteresan bir şey ki yani siyasi duruşun ötesinde bir birikimi gerekiyor. Yani oradaki siyasetçi işte filmden, orta kısımlarını, getim isimlerini, bir kısımlarını çok fazla haber daha olmayabilir. Mesela diyelim ki işte Milli Eğitim Komisyonu'ndaki filan kolej mezunu filan zat Başbakanın sahip olduğu kadar, o önemsediği kadar ve fark ettiği kadar farkında değil mesela. Evet. Mesela neye karşılık geldiğini bilmiyor evet. Hiç sormak istiyorum. Yani bu komisyon diyelim ki önderinin e, efendinin şeylerin psikiyatrlarının, psikologların, belki sosyologların, belki e, ilim yayma cemiyetlerinin, evet vermiş hocaların falan, ilahiyatların, dinletin, e, Kur'an hocaların hepsinin ...görüşlerini aldı acaba yoksa sadece siyasiler e, karşı tarafa, e, sa, yani ideolojik mi e, bu da önemli bir şey? Yani, çok, çok ciddi bir pedagojik e, arka planlar bir çalışma yok. Bu açık yani, biz bunu söylemiyoruz tabii de. Ya yani 15 yıl geçti kardeş tartışılmadı diyorlar. Biz diyoruz ki kardeş, 15 yıldır tartışıyoruz. 15 yıldır biz Sultanahmet meydanından beri tartışıyoruz. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi de, şuuralar oldu, şöyle oldu falan diyoruz ama... Ee, bu anlamda hükümet yani AK Parti grubu, hükümet efendim veya işte komisyon neyse bu anlamda gerçekten arka planı olan çok pedagojik yayılmış, herkesin görüşten almış falan bir çalışma yok maalesef. Mesela çok basitten şeyde öğretmenlik, yaptım. kolejde öğretmenlik, bilim kursu, öğrencide falan 8 yıllık eğitim var. Ee, Artık ideolojisinin inancını, e, çocuğun hası, her şeyi bir kenara bırakıp sekiz yıl e, ana sınıfındaki öğrenci de ya da birinci sınıftaki öğrenci, yani altı yedi yaşındaki öğrenci de e, on beş, on altı yaşındaki bir çocuğu aynı binada, aynı bahçede, aynı koridorda, zaman, aynı, aynı tuvaletlerde gerektiğini zaman. Şimdi bir defa sağ, bu açıdan bile facia. Facia tabii tabii. Facia. Yani, neler neler. Eğer... E, o 8 yıllık kesintisiz eğitim böyle bir faciaysa, 4 artı 4 artı 4'ü sanki insani açıdan, pedagojik açıdan bile savunmak mümkün. Onun için de bunu eğer size sormazlarsa, işte özel okulculara sormazlarsa, ihaneti sormazlarsa, insaflı psikologlara sormazlarsa, kime soracaklar? Kime soracaklar? Sorulmadan da nasıl savunacaksın? gerçekten ya böyle bir altlık çalışması oldu. Yani bu süreçte olmadı ama o bahsettiğim diyeyim ki Milli Eğitim Şurasını baz alırsak illerde, işte bölgelerde ve en son şura genel kurulunda ki işte buna akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, devletin değişik kurumlarının bürokratları yani askeriyeden tutun da efendim işte YÖK temsilcisinden Efendim işte benim hangi kurumuna kadar işte Diyanete kadar bir husus çok kurumun katılım katılımına şeyler oluyor. Bir tartışma süreçleri. Her yıl şuraların belli başlı gündem maddeleri oluyor. En sonuçta özellikle memur Sen'in de önerisiyle 1 4 4 4, +4 zorunlu eğitim kademeli hale gelecek ve şöyle şöyle olacak. Zaten bu 12 yıllık zorunlu eğitim sadece AK Partilisinin değil, bu Türkiye'nin daha öteden beri işte Afa Bir üyeliği, projeksiyon çerçevesinde bir şey biz de şahsen kurum olarak yani illa örgün ortamda devletin dayattığı bir zorunlu eğitimle karşıyız diyoruz. Yani niye kardeşim illa devlet böyle bir kılıf öyle bir çerçeve biçecek? Buna gerek yok. Sertifika zorunluğu tutabilirsin yani. Ben ehliyet almak istenen şu sertifikayı, ben işte şuraya gitmek istenen sınava girmek istene, bunu istiyorum kardeşim. Bu nereden buluyorsa gelsin sınava gelsin yapsın, etsin gelsin karşına çıksın senin. Şu benim dikkatimi çeken bir şey var. Anladım meslek liselerinde, meslek okullarını şöyle bir uygulama var. çocuk bir gün okula gidiyor, teorik öğreniyor. Geri kalan altı gün ya da beş gün, bunlar da Cumartesi'ye gidiyorlar, İsviçre'de, Fransızlığa, Fransızlığa, birçok ülkede böyle, mesela elektronik okula ya da elektrik okulu. Bir gün okula gidiyor, geri gidiyor, okula gidiyor, işte, Fransızlığa gidiyor. Geriye kalan günlerde, elektrikçi yanında, elektrik işini sahabe arazide yani sahabe. Arazi. mesela imam hatikler bu anlamda meslek okulu olarak e, sınıflandırılıyor, o yani, mesela hafızlar için böyle bir alternatif bir şey yani iki gün teorik, e, şey hı hı. geriye kalan da üç gün yani, şu anda kursu efendim evet, nikahta diye de. <gülüyor> e, şey yapılıyor. Hafızlık yolları açılamaz. Yani böyle e, şu an şöyle bir çalışma var Habi belki Din öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet arasında yaklaşık 100 Kur'an-ı Kerim kursunu kapsayan o hafız öğrencilerle imam sesi öğrencisi olma e, işbirliği yani e, çocuklar orada hem hafızlık yapacaklar hem imam programında olacaklar falan öyle bir şey var. Ciddi bir e, koordinasyon var ki biz e, inovatif o bahsettiğim hem mesleğe hem yüksek öğrenme eğitim yapan sadece spesifik şeyler değil, meslek okulları değiller. Bu açıdan aslında e, karşı taraf ya bu okullar meslek okuluysa bir, kızların niye bu kadar buradalar? İki, bu kadar sayıya ihtiyaç var mı? Yani Diyanet'in işte şu kadar ihtiyacı var, artıyorum işte yılda 10 bin e, elemana, 5000 bin elemana ihtiyaç var bunların sayısını azaltarım tartışması var. Biz de buna karşılık diyoruz ki imam bu kadar yüksek tercü engellemek istiyorsanız o zaman bütün eğitim ve öğretim sistemine seçmeli de olsa din eğitim öğretimini Kur'an-ı Kerim'i pe peygamberimizin hayatını seçmeli de koyalım. O zaman bu normalleşecektir. Yani. Oraya daha ağırlıklı olarak mesleğe yönelmek isteyen çocuklar geleceklerdir. Bugünlerde çok cılız da olsa dillendirilen bir şey var. Bizim için sıkıntılı gözüküyor. İlahiyat lisesi meselesi. Yani sonra Fehmi Koru yazmıştı. İmatiplere devam etsin ama ilahiyat lisesi açalım. İşte daha güçlü formasyona sahip olsunlar. İlahiyatları Ezher'in orta kurumları var. Ona benzer bir şey olsun gibi. Biz e, din eğitimi öğretiminin eğitim sistemine yayılmadan böyle bir e, tercihi ve dillendirmeyi tehlikeli buluyoruz. Bu tam da işte TESEL'in, TÜSİAD'in, CHP'nin, ya e, bu, bu şey, bu okullar, meslek okulları, e, ilahiyat liseleri var. Bunlar meslek okulu. Kardeşim, yaratıklarına gerek var, kapansın gibi bir şeyi besleyeceğini düşünüyoruz. Ta ki aslında normalleşip yani din eğitimi, ne eğitim falan ayırmadan isteyen herkesin aslında bu toplumda kendi değerlerinin inanç esasından öğrenebileceği bir eğitim ortamı sağlandığında belki bu normale binebilir. Bunun yerine biz yumum proje grupları olsun yani. Proje mesela değil mi? Beyoğlan'da yumum bir proje okuldu. Atıyorum Farsçanın, Arapçanın hatta doğuda diyelim ki Farsçanın ya da Kürtçenin ve işte daha mesleki şeyin ağırlıklı aldığı öğrenciler, gruplar olsun üniversite gitmek isteyenin yeniksin de burada ama muhakkak mesleğe gidecek, ilahiyata gidecek, işte olacak, meslek alanında ilerleyecek arkadaşlarımıza daha özel gruplar ve programlar uygulanısı diye önerimiz var. Yani benim kararatı eee çok çokırsalcan yasada değişiklik yapmadan bu şeyleri düzeltseğiniz bile bu ve Sıkı, elbette, bir süre sonra yine sıkıntı doğuracak. Sıkıntı elbette. Çünkü e, yani Avrupa'da yine benim gördüğüm Mesela din eğitimi tamamı kilise üstlenmiş. Yani okula okulda evet, müfredat hususunda bir şey var mı? Oraya atanacak hocayı, oraya din dersinin müfredatını kilise verir diyor. Bir şey karışmıyor, devlet karışmıyor. A, Veli de çocuğun o dersi bir üniversite de Veli tercih Eyvallah. Ama okulda böyle bir ders var, böyle bir öğretmen var, böyle bir müfredat Eyvallah. Türkiye'de hemen bunun yanı başında diyanetin pozisyonu işte tartışılıyor. İşte eğitimin diyor ki, vatanda... Yani... Dini eğitimli aileler yapsın i̇şte o zaman işte kurumlar yapsa ne olur siyotopm kuluştur yapsın o dinnet nerede olacak gibi tartışma arkadaşlar bir şey diyeceklerdi ben gidelim. buyurun. Teşvikler var. Mesela bizim eski başkanımız İbrahim Solmaz. İlla gidelim mesela dedi bize. Yönetimini işşah ettik. Dedik ki şey olur. Yani tam da o kavganın gürültünün arefesindeydi Gidelim destek olalım. Yani AK Parti grubuna, işte meclise açılıyor diye. Dedik ki, ya mesela zaten bizim üzerimizden tartışılıyor. Bu işin sahibi de tam o ziyaret sonrasında, başbakan ziyaret sonrasında açıklanıyor olması. Bu önder gitti, bu teklifi sundu. Efendim bu da karşılık buldu filan Yapıştı bize. Çoğu zaman da biz efendim e ekranda şurada burada pozisyonda olduk. Ee, aslında buna benzer bir şey. Ne zaman yapıldı bahsettim. Ee, yani o 5 artı 3 kesintisi dönüştürürken işte Sultanahmet Meydanı'nda hatır hatırlamazsınız siz bilmiyorum. Hatırlayan var mı yaş olarak? 97. Kaç doğum arkadaşlar? Daha çok. 92, 93 değil mi? 91 filan. Hatırlamıyorsunuz siz. 97 Mayıs'ında Sultanahmet'te 1 milyon aşkın insan yapmayın, bu okullara dokunmayın, 5 artı 3 yapmayın, bu kesintisi uygulamayın diye. Aslında siyaset de gitti geldi orada. Yani görüşüyoruz bakanlarla, hükümetle, başbakanla tansucuları gidiyor geliyor kafaları karışıkla. En son bir e, Hoca Efendi'nin e, Türkiye'den çıkarken yaptığı açıklamalar ciddi anlamda şeye, siyasete şey verdi, e, meşruiyet verdi ve malzeme verdi. Zaten bir kararlık vardı. Birisi de dedi ki siyasi hayatıma mal olsa da Mesut Yılmaz, biz bunu yapacağız dedi onlar hükümet de o zaman. Yani, nitekim siyasi hayatta ne mal oldu yani. Çünkü siyasetin çöp güğüne, tayinine gömüldü Ama ümmetin başına ciddi gayrıları açtılar maalesef. Eyvallah ben çok sabrınızı zorlamayayım. Aa, hakkınıza yardım, biraz dağınık oldu ama bunu e, Abdülkavir abi, e, hem o şey belgese, tamam. hem de e, kitap yetmese Cahettin Hoca'nın oğlu Cahettin ekten hoca. Tamam. Yani e, memnun oluruk böyle bir e, iklimi tanımak ve tanışmaktan çok memnun oluruz. Biz evet. aracılık edebiliriz. Davet edilmesiyle ilgili de konuşabiliriz. Evet. Yani sürekli buraya takılıp kalmak istemiyoruz. Zaman zaman böyle şehirde derslerimiz şey olsun. Eyvallah. Yani deyin ki e, biz de ağırlayabiliriz. Yani en ki Hattan Hoca'yı bize davet ederiz. Yani evet. ön derde örtüşebiliriz. Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin.